104. Bölüm Kabile kabile dolaşılıyor, Bedir Harbi hatırlatılıyor, Müslümanlardan alınacak intikam için yardım isteniyordu. Bir yıldan beri ölümden dönen bir insanın rahatlığını duya duya günlerini geçirmekte olan şair Ebu Azze, gelen misafirlerini sevinçle karşıladı. Senden yardım istemeye geldik ey Ebu azze. Cahilliğinize doymayın. Neden? Yardım isteğiyle ben size gelsem olurdu. Zenginsiniz. Benim gibi pek çok insanın geçimini üzerinize almanız bile sizi sıkıntıya düşürmez. Halbuki ben yarın neyi yiyeceğini bilemeyen bir kişiyim. Biz bunu biliyoruz. O halde maksadınızı açıkça söyleyin. Senden bizim yanımıza katılmanı ve Muhammed'e karşı toplanacak ordu için... ''Kabileleri birlikte dolaşmanı istemeye geldik.'' Ebu Azin'in suratı puruştu. ''İşte bu dediğiniz yapamam.'' ''Neden?'' ''Çünkü Muhammed bana hayatımı bağışladı.'' ''Ben de ona dilimi tutacağıma dair söz verdim.'' ''Bugün yaşıyorsam onun yaptığı ikramı unutmamam gerekir.'' ''Söz verdiğinse bugüne kadar verdiğin sözde durmuş olman yeterli.'' ''Biliyorsun ki o kendi kamini kılıçtan geçirmekten çekinmemiş.'' ''Bunca büyüğü Bedir topraklarına sermiş bulunuyor.'' İntikam almadan nasıl rahat edebilirsin? İntikam almanızı ben de isterim ama ben orada dilimi tutacağıma dair öyle işten bir söz verdim ki bunu benim gibi ölümle burun buruna gelmeden anlamanız mümkün değildir. Ebu Süfyan ve Cübeyr bin Mutim saatlerce uğraştıkları halde Ebu Azze'den istedikleri sözü alamadan oradan ayrıldılar. Amr bin Lüeyoğulları kabilesi, Kureyş büyüklerinden birkaçını misafir etti. Gelenlerin maksadı, meşhur silahşör Amr bin Abdi Vüt isimli kahramanı yapılacak savaşa davet etmekti. Fakat Amr, aylardır evinde yatıyor, yaralarını tedavi için uğraşıyordu. Bedir gününün vücudunda açtığı yaralar hala iyileşmiş değildi. ''Neler oluyor ey Amr? Seni böyle yatakta görmeye alışık değiliz biz.'' Bu sözler gönül almak için söylenmiyordu. Amr, kolu bükülmez bir yiğit olarak tanınmış, savaş meydanlarında haklı bir ün kazanmıştı. Amr'ın bu haklı şöhreti, onu sık sık kervan muhafızı olarak seferlere katılmaya mecbur etmişti. Ücret mukabilinde muhafız olarak katıldığı kervanlar, rahatça yoluna devam ediyor, onun bulunduğu kervana sataşmayı kimse aklından geçirmiyordu. Ama Bedir de böyle olmamıştı. Amr gibi korkunun ne olduğunu bilmeyen bir insan, yenilmenin manasını öğrenmemiş bir yiğit bile indirilen darbelerle yaralanmış, canını zor kurtarmıştı. O günlerin sözü edildikçe Amr, ''Şükretsin onlar havada uçar gibi hücum eden varlıklara, kime karşı savaşacağımızı bilemedik ki'' demekten kendini alamıyordu. ''Görüyorsunuz halimi'' dedi gelenlere. ''Bu halimle benim kılıç tutmam hiç mümkün değil.'' Ama yemin ettim onlarla savaşıncaya, intikam alıncaya kadar koku sürünmeyeceğim. Bir gün gelecek, onlar yine karşılarında amrı göreceklerdir. Israr etmenin manası yoktu. Gelenler üzüntü içinde ayrıldılar. O günden sonra, gide gele şair Ebu Aze'nin gönlü edildi. Beraberce kabileler arası dolaşıp, Müslümanlar aleyhinde propaganda yapmaya razı edildi. Buna karşılık, Cübeyr bin Mutim onun aile ifradına bakacak, yiyeceğini ve giyeceğini temin edecekti. Bedir'e giderken aceleye gelmiş, iyi hazırlık yapamamıştı. Fakat bu defa Medinelilere göre daha üstün bir kuvvetle yola çıktıklarından emin bulunuyorlardı. Ordu komutanlığını yapacak olan Ebu Süfyan, Karısı Hindi beraberinde götürüyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e, Ümeyye bin Halef'in oğlu Safvan, Amr bin Az, Talha bin Ebi Talha gibi Mekke'de kalburüstü sayılan 14 kişi ailece gitme kararını vermiş bulunuyordu. Kadınlara develerin üstünde mahveler hazırlandı ve vazifeleri yol boyunca ve özellikle muharebe anında def çalıp şarkı söyleyerek orduya cesaret vermekti. Onları savaş meydanında bırakıp kaçmanın utancı, savaşçılara daha üstün bir dayanma gücü verecekti. İki atlı, 700 zırhlı olan ordu, 3000 bin kişiden meydana geliyordu. Aylardır harbesiyle atış talimi yapan ve siyah bir yağ tulumunu andıran vahşi de orduyla birlikte hareket etmişti. Bütün dileği Hamza'yı öldürebilmek ve hürriyetini elde etmekti. Kadınların Şarkılara eşlik eden çalgılarıyla birlikte orduya hareket emri verildi. Tarih, Ramazan ayının 25'ini gösteriyordu. Kuba köyündeki dostlarını ziyarete giden Efendimiz, mescitten henüz çıkıyordu ki, yorgunluktan çatlayacak bir hale gelmiş bir adamla karşılaştı. Adam bunu amcana Abbas gönderdi diyerek bir mektup uzattı. Nebi Ekrem Efendimiz mektubu Übey bin kapla bir köşeye çekilerek dinledi. Üç bin kişilik bir kuvvet Mekke'den hareket etmiştir. Üzerinize gelmektedir. Tedbirli bulunun diyordu. Peygamber Efendimiz derhal Mekke'ye döndü. Saat bin Rebi'nin evine vardı. Mektup orada bir defa daha okundu. Beraberce ve gizli olarak bir durum değerlendirmesi yapılacaktı. Ama içeride okunulanı kapının ardında dinleyen kadın, durumu öğrenmiş bulunuyordu. Çok geçmeden şehirde, Mekkelilerin yola çıktığını duymayan kalmamıştı. Peygamber Efendimiz, Bubab bin Müziri keşif yapmak ve doğru dürüst bir haber getirmek üzere görevlendirdi. Bubab gördüklerini sadece efendimize anlatacaktı. Mekeliler kona göçe yiye içe yollarına devam ediyorlardı. Konak yerlerinde develer boğazlanıyor, içkiler içiliyor, şarkılar söyleniyor, kılıçlar bileniyordu. Eba köyünde verilen mola yepyeni bir konuyu dile getiriverdi. ''Beni dinleyin ey Kureyş topluluğu, eğer aklınız varsa söyleyeceğim söze itibar edersiniz.'' Başlar konuşan adama çevrildi. Nedir bize söyleyeceğin sözler? ''Muhammed'in anası Amine, bu köyde ölmüştür. Hazır gelmişken onun kabrini açalım, kemiklerini elimizde bulunduralım.'' Yüzleri şeytani bir gülümseme kapladı. Konuşmacı sözlerine devam etti. Eğer Bedir'deki gibi bir mağlubiyete uğrarsak bu kemikler işimize yarar. Kadınlarımızı geri ver, biz de ananın kemiklerini teslim edelim deriz. Bu defa biz mağlup olmayacağız. Mağlup olalım diye gitmiyoruz biz. İntikam alacağız, intikam. Sağdan soldan yükselen sesler adamın devam etmesine imkan bırakmamıştı. Bu defa bir başkası söze karıştı. Bu kemikleri ileri sürerek bir sürü dünyalık elde etmek zor iş değil. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, kemiklerin çıkartılıp elde bulundurulması fikrini hararetle alkışlayanlardandı. Ele geçen böyle bir fırsatı değerlendirmek lazım diyordu. Bu arada bir başkası söz aldı. Çirkin bir iş teklif ediyorsunuz. 50 yıl önce ölmüş zavallı bir kadını mezarda olsun rahat bırakalım. Nedir bu kadıncağızın günahı? Siz onun kemiklerini ortaya çıkartınca uza ve Bekir kabileleri boş mu durur sanıyorsunuz? Onlar da sizin büyükleriniz için aynı yolu tutarlarsa ne dersiniz? Bu sözler heyecanları yatıştırdı. Hint ve aynı fikri paylaşan birkaç kişi yumruklarını sıkarak bağırdılarsa da fayda vermedi. Peygamberler Sultanı Efendimiz'i doğuran fakat onu... Canının istediği gibi bağrına basmaya fırsat bulamadan ecel okunun hedefi olan Amine bu konuşmalardan habersiz, sakin bir şekilde yatmaktaydı. Şevval ayının beşine rastlayan Perşembe günü sabah vakti ordu Medine ufuklarında belirdi. Uhud dağı eteklerinde karargah kuruldu. Miladi tarihe göre Mart ayının 22'siydi. Keşif için gönderilen Hubab bin Münzir geri döndü. Nebi Ekrem Efendimize gördüklerini birer birer anlattı. Atlar, develer gelişi güzel salı verilmişti. Ordunun sayısı 3000 civarındaydı. Askerleri harbe teşvik için kadınlar da getirilmişti. Bunlardan hiç kimseye bahsetme Ey Hubab. Emredersin ya Resulallah. O gece Resulullah Efendimizin evinin etrafında sırf gönülden gelen bir istekle sabaha kadar dolaşan nöbetçiler bulundu. Bunlar Allah rızasından başka hiçbir maksat gözetmeyen, bu mübarek vazifeyi kendi arzularıyla kabul eden insanlardı. Aralarında Sa'd bin Muaz, Hüseyin bin Hudayr ve Sa'd bin Ubade gibi kabile reisleri de vardı. Savaş'a bir gün kala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra arkadaşlarına döndü. Bu gece rüyamda boğazlanmış bir sığır gördüm. Kılıcımın ağzında bir gedik açılmıştı. Elimi sağlam bir zırhın içine soktum, dedi. Ey Allah'ın peygamberi, bunları nasıl yorumladın? Boğazlanan sır, arkadaşlarından şehit olacak insanların bulunduğunu gösteriyor. Kılıcım da açılan gedik, aile ifradımdan birinin de bu şehitlerin arasına katılacağını gösteriyor. Elimi soktuğum zırh ise Medineyi temsil etmektedir. Rüyanın yorumu bittikten sonra Resulullah Efendimiz Uhud Dağı'na kadar gelip dayanmış bulunan düşman kuvvetleri hakkında bilgi verdi. Kendi görüşüne göre Medine'de kalıp savunma yapılmasının daha uygun olacağını söyledi. Abdullah bin Übey bin Selül aynı kanaati taşıdığını açıkladı. Müslümanların çoğu da bu düşüncede değildi. Göğüs göğüse kılıç kılıca savaşma arzusundaydılar. Bunların çoğu Bedir'e katılamamış kimselerdi. Efendimizin amcası Hazreti Hamza gibi muharebeden hoşlananlar da onları destekliyorlardı. Duvarların gerisinde durmayı, düşmana uzaktan ok ve taş yağdırmayı yiğitliğe yakıştıramıyorlardı. Bedir'de kazanılan zafer yüreklere cesaret getirmişti. İkinci bir karşılaşmada aynı neticeyi fazlasıyla alacaklarına inanıyorlardı. Şehit olmak onlar için korkulacak bir şey değildi. Gökte aranılan, yerde bulunmuş olacaktı. Ölen şehit, kalan gazi olduktan sonra çekinecek ne vardı? Sana kitabı indiren Allah hakkı için onlarla göğüs göğüse savaşmalıyız. Kapımıza kadar geldiklerinde çarpışmayacaksak ne zaman onlarla karşılaşacağız? Ey Allah'ın Resulü! Biz bugünün vermesini hep arzu eder dururduk. Böyle bir güne kavuşturması için Allah'a yalvarıyorduk. İşte düşman ayağımıza kadar gelmiş bulunuyor. Ya Allah, bizi cennetten mahrum etme. Ruhumu elinde bulunduran Allah aşkına söylüyorum ki, cennete girmeyi pek arzu ediyorum. Resulullah Efendimiz, bu son sözü söyleyen Nuaym bin Malik'e baktı. Neyle? Dedi. Allah'a ve Resulüne karşı beslediğim sevgiyle, bir de muharebe meydanında dönüp kaçmamakla. Doğru söylüyorsun. Resulullah Efendimizin de tahsik edeceği derecede ölçüye sığmayan sevgi, tartıya girme imkanı olmayan saygı duygusu söyletiyordu bu sözleri. Bu sevgi ve saygı nasıl ölçüye girmiyorsa alınacak mükafat da sınırsız ve hesapsız olacaktı. Çoğunluğun bu görüşü tuttuğu belli olmuştu. Resulullah Efendimiz'e karşı duyulan sevginin derecesiz oluşuna, cennete ve cemalullaha kavuşma arzusuna kimse bir şey demezdi. Ancak burada inceden inceye düşünülmesi lüzumlu olan bir cihet vardı. Bedir'e giderken herkes kervanı ele geçirmeyi arzu ettiği halde, Fahri Kainat efendimiz daha çok düşman ordusuyla çarpışmayı istemişti. Halbuki bu defa arkadaşlarına ''Siz neler düşünüyorsunuz?'' demeden kendi fikrini söylemiş, Medine'de kalıp savunma harbi yapmayı doğru bulduğunu açıklamıştı. Onun bu davranışındaki inceliğin hissedilmesi ''Madem ki sen böyle emrediyorsun, biz de aynı görüşe katılıyoruz'' denilmesi lazımdı. Resulullah Efendimizin bu karara varmasında gördüğü rüyanın büyük tesiri vardı. Elimi sağlam bir zırhın içine soktum buyururken Medine'de kalmanın faydasını da belirtmiş oluyorlardı. Müslüman olduğunu açıklamasına rağmen eski puyunda devam eden Abdullah bin Selül'ün de aynı görüşte olması tuhaftı. Çoğu zaman bulduğu fırsatı değerlendirip bulanık suda balık avlama hevesinde olan bu adam şimdi aynen... Resulullah Efendimizin görüşüne katıldığını bildirmiş ve sözlerine şöyle devam etmişti. Biz ne zaman şehrin dışına çıkıp dövüşmüşsek yenilmişizdir. Burada savunma harbini tercih ettiğimiz zamansa düşmanlarımız eli boş, mağlup ve perişan olarak dönüp gitmiştir. Ama müşrikler Medine bahçelerini mahvedeceklerdi. Getirdikleri 3000 bin kadar deveyi otlaklara, bahçelere salıvermişlerdi. Dönüp gittikleri zaman Onları evlerinden çıkamaz ettik diyeceklerdi. Geride ise çiğnenmiş, mahvolmuş tarlalar, bahçeler bırakacaklardı. Neticede çoğunluğun fikri kabul edildi. Şehrin dışına çıkıp onları karargah kurdukları Uhud dağlarının eteklerinde karşılama ve çarpışma kararı alındı. Herkes hazırlığını yapmak üzere dağıldı. Bir müddet sonra Resulullah Efendimiz Amr bin Cemuh'u karşısında buldu. Dört oğlu da yanındaydı. Ya Allah, sen benim şu topal ayağımla cennette seke seke gezip dolaşmamı arzu etmez misin? Arzu ederim. Ancak Allah Teala seni muharebe konusunda mazeretli saymış. Evinde oturmana izin vermiştir. Dilersen savaşa katılabilirsin. Efendimiz daha sonra oğullarına döndü. Siz de onu muharebelen engellemeye uğraşmayın. Umulur ki Allah Teala ona şehitlik nasip eder.'' buyurdular. Amr, kendisine bu serbestlik tanındıktan sonra sevinçle ayrıldı ve evinin yolunu tuttu. Aydınlığa Doğru programımızın 104. bölümünü dinlediniz.